Merhaba. Bugün bencillik konuşacağız. Ben merkezcillik yahut egosantrik olmak ne demek? Şimdi bencillik genellikle hep olumsuz görülür. Yani bencil olma denir ama bir çeşit ben vurgusunun çok gerekli olduğunu düşünürüm. Hani bu uçaklarda önce maskeyi kendinize takın sonra çocuğunuza takın derler. Yani bir ben gücü olmalı ki başkalarına bir şey verebilme olanağı olsun. Dolayısıyla ben ben sevgisinin her zaman hastalıklı bir sevgi olmadığını, hatta sağlıklı insanlarla dışımızdaki ben olmayanlarla ilişkide bir belli bir ölçüde ve belli bir nitelikte ben sevgisinin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama burada da bana hep bir döngü var gibi gelir. Çünkü ben, beni sevmek, ya benimize, benliğimize olan saygıyı kazanabilmek, yine başkalarıyla kurabildiğimiz ilişkilerle olabiliyor. Yani önce kendini sev, sonra başkasını sevebilirsin değil de, bunlar birbirini tetikleyen ilişkilerdir diye düşünüyorum. Şimdi ben merkezciliğin birkaç boyutu olduğunu söyleyebilirim belki buradan açılımlar yapabiliriz. Bir defa bilgi açısından baktığınızda değil mi? Yani insan gelişimi boyunca bu gezegende işte kendini hani hangi toplulukta ise o topluluğun dünyanın merkezi olduğunu düşünmüş. Dünyanın güneş sisteminin merkezi olduğunu düşünmüş. Kendi imparatorunun yöneticisinin merkez olduğunu. Yani nerede duruyorsam orası merkezdir düşüncesi egemen olmuş. Ve bu merkezden görmeye çalışmışlar her şeyi. Ve bu bilgiyi de etkilemiş. Yani benim bilgim gerçek bilgidir. Ben hakikati bilebilirim ve benim bilgimin dışındaki bilgiler yanlıştır anlayışı belki bir bilgi açısından baktığımızda insan ilişkileri açısından baktığımızda birlikte yaşamayı kotarmada ben düşkünlüğü büyük bir problem yaratsa da zaman içinde karşı tarafı o bene mahkum ettiğiniz zaman karşı tarafı sömürerek birlikte yaşamayı da mümkün kılabilen bir şey. Dolayısıyla ben vurgusunun yaratabileceği hani insanlar arasındaki paylaşımı hem bilgi paylaşımını, dostluğu, sevgiyi, iktidar paylaşımını sağlamada bir engel olsa da kendimizi geliştirmede önemli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu ben sevgisinin azalmasının büyük bir problem. Olabileceğini. Dolayısıyla belki de gençleri yetiştirirken e, belli bir ben e, sevgisinin ve saygısının e, verilmesi gerektiğini sağlıklı biçimde. Ama onun da işte sınırlarını e, bilmeyi ve paylaşabilmeyi e, öğretmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin tabii hızla ilerlemesinde problem var. Çünkü ekran bağımlı insanlar... İster istemez yaşadıkları dünyayı o ekran ve ben e, ilişkisi kurdukları için de paylaşma problemi. Yani bir başka benle kendi benim dünyayı nasıl paylaşacak? Yani ne gibi alışverişler olacak kendi aramızda diye düşünebiliriz ve burada problemler çıkabiliyor. Felsefede onu da söyleyip bitireceğim. Başka vurgusu 1960'lardan sonra özellikle öne çıkmış. Yani biliyorsunuz çünkü modernite ben düşünüyorumla başlamıştım. Kogito, bene işaret eden bir şey. Ve oradaki ben ama daha çok bilen epistemik bir bendir. Ve yani benim tarihe gitmeme lüzum yok. Bir otoriteyi... Sığmama gerek yok, ben düşünebilirim bir aydınlanma bakışı ve bir özelliği sağlayan bir şey. Yani o anlamda ben kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim, kendi aklımla düşünebilirim. Buna herhalde ben merkezcilik dememek lazım. Yani bağımsız bir kişi olmak demek lazım. Ama bu özelliği sağlamada işte özellikle işte Frankofon felsefede bizim Levinas vurgusu, çok önemli bir vurgu. Yani başka olanın önde olması gerektiği, başka odaklı bir yaşamın, yani bu tabii toplumlar arası, etnisteler arası, dinler arası ilişkilerde de bana benzemeyen, benim gibi olmayanın öne çıkması ve dolayısıyla belki gerçek demokrasinin kurulmasında başka odaklı bir yaşamın, daha azınlıkta olanın, farklı olanın, farklı yaşam biçimlerini seçmiş olanların hakkının yenmesi açısından, yenmemesi açısından başka odaklı yaşamın da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunu da sağlayabilmek yine sağlıklı bir ben sevgisi ve saygısıyla olacağını. Yani ben merkezci değil de birlikte yaşamak ve insanlığa bir katkıda bulunabilmem için benim e, öz saygımın ve öz sevgimin oluşması gerekir düşüncesinin anlamlı olduğunu sanıyorum. Yani ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. E, nasıl açalım? E, belki yine biz psikolojik şeyler daha çok vurgu Belki Cengiz Hocam'la başlayabiliriz. Evet. E, şimdi ben batı dillerinde daha çok da psikanalizin meşhur ettiği ego kavramıyla hmm. çok alakalı <gülüyor> egosantrik, egoizm gibi terimlerle her ne kadar küçülseniyor. Bir patoloji midir egoizm? E, tabii ama yani egoizmin sınırlarını iyi tanımlarsak pek de sağlıklı bir şey olduğu söylenemez hmm. ama <gülüyor> yalnız bir de benlik saygısı, benlik hmm. sevgisi ben, özgüven, benlik, hmm. kendi ben, benine olan, kendi egosuna şimdi şurada şöyle bir biraz e, bir teknik bir ayrım yapmakta fayda var yani ben derken ha, bir, bir özneden bahsediyoruz yani hmm. bir fiilin değil mi taşıyıcısı. bir eylemin taşıyıcısı, evet. yürütücüsü gibi o anlamda söz konusu olduğunda çok bir problem yok da daha çok klasik klasik e, yani psikanalitik literatürde Freud'un belki de armağan ettiği en önemli kavramlardan biri narsisizm. Hmm, Kendi öz benliğine yatırım, büyük ölçüde yatırım. Yani libidinal yatırım. Ruhsal... Ama o öz benlik midir yoksa tasavvur ettiği bir varlık mıdır? O yani? ego ideali. Ha, o, ego o, ha, ha. Ben böyle olmalıyım. Hmm. Yani nasıl o, o? O ego ideali de işin egonun bir parçası ama. Yani egoyu teknik anlamda, psikanalitik anlamda kullanırsak bir tür yürütme erki. Hmm. Yani bizim istek ve arzularımızın doyumu için dış dünyada ya da iç alemimizde belli nesnelere bu dürtüleri doyumu için belli nesnelere organizmayı yönlendiren güç. Hmm. Hareket ettirici, bu eylemleri düzenleyen, yürütme erki anlamında burada bir sorun yok. Ama bir de yani kişiliğin yürütücü unsuru olarak ego, benlik eğer gelişecekse ego gelişmesi diye bir kavram daha var. Yani gerilime, baskıya, yoksunluğa, engellenmeye dayanma gücünü de biz ego gücü diye adlandırıyoruz. Benlik gücü. Bu da bir olgunlaşma, bir gelişme, bir sağlam bir kişiliğin vazgeçilmez bir unsuru. Yani çok değişik anlamlarda ego yani bencillik değil o zaman. Bu yani. burada değil. Şimdi bu bencillik pek bu deyim, yani psikanalitik bir deyim değil. Daha çok değil. narsisizm hmm. kullanıldığı zaman kişinin kendi benini, yani bedeni dahil, çünkü ben nerede oturacak? Hmm. Yani bu benlik imajımızın, benlik algımızın beden üzerinden kurulduğunu gayet açık bir şekilde biliyoruz. Ve bedene ve kendi varlığına çok aşırı yatırım yani o kadar bizim ruhsal enerjimizin sınırlı olduğunu düşünürsek, bunun dış nesnelere ve dış dünyaya kademeli olarak büyümeyle birlikte hmm. yönelmesi, hmm. sağlıklı gelişme, sağlıklı bir kişilik oluşumu için zorunlu. bu Doğal olan bu. Bu dış dünyaya yatırımın, bu ruhsal enerjinin yatırılmasının kısıtlı olup da büyük ölçüde kendi bedenine hmm. ve kendi varlığına, yani kendi duygusal ihtiyaçlarına, kendi arzularına, emellerine, her neyse. Yani bütün yatırımının odak noktası ağırlıklı olarak kendi varlığı bedeniyle birlikte olduğunda bir narsizmden bahsediyoruz. Bu da yetmez. Bu da yetmez. Buradaki narsistik ego dediğimiz şişkin, kabarık, çok fazlasıyla nasıl söyleyelim, kendi kendini pohpohlamış, Şişirilmiş yani. Bir de böyle. çevresi de buna yardım edebilir değil mi? Yani. Tabii edebilir tabii. Yani, yani si siyasetçilerin bir kısmının filan. Mutlaka e, ama, ama mutlaka vardır. ama yani şöyle bir şey düşünün yani anne baba çocuğu He. biricik ve üstün He. ve eşi benzeri menendi olmayan Olmuyor. bir varlık gibi davranırsa çocukta çok doğal olan primer narsisizim Freud'un yaptığı böyle bir ayrım var. Bu sağlıklı ilk evresinde çocuk. Zaten kendi bedeninin içinde ancak hareket edebilir yani ruhsal varlığı dolayısıyla büyüdükçe yani bu aşağı yukarı 1-2 yaşından itibaren dış dünyayı algılama, kavrama yetileriyle birlikte başka nesneleri kendi ihtiyaçlarını doyurmak için zorunlu olarak onlara yönelmek gerektiğini anlama, kavrama kapasitesiyle dış dünyaya yöneliyor. Bu sağlıklı gelişim engellendiğinde bu bazen bir sürü nedenle engellenebilir. Bebeğin veya çocuğun daha ilk erken çocuklukta ilgisinin ve bütün duygusal ruhsal enerjinin kendi varlığına dönmesi, hmm. oraya fikse olması, yatırılması ve dolayısıyla dış dünya ve dış nesnelerin önemsizleşmesi. Ya da bir önemi varsa bile kendi egosunun ihtiyaçlarını doyurması kabilinden ancak o derecede önemli. O paylaşma yap. özürlü. Tabii bir tabii. Empati, bir paylaşma şey. gayet tabii. Başkalarının ne durumda Empati olduğunu. Empati eksikliği. Tabii. En ciddi narsistik şişkin ego bu bencillik diye dışarıdan rahatlıkla hmm. tanımlanabilir. Bizim söylediğimiz biraz daha teknik bir terim primen narsisiz. Yani bir ölçüde çocuk büyüdükçe sekonder narsisizm diye bir kavram daha var. Bu da epey bir büyüdükten sonra bir yaşam yolunun engellenmesi, yaşamla baş edememe hmm. nedeniyle yeniden ilgilerinin kendi varlığına, bedenine geri çekilmesi. Bu da sekonder narsiziz. Bu otizmden farklı bir şey belki. İşte onun sonuncu hmm. otist o tabii. Şu zaferini hmm. için kullandığı bir evet, deyimdir Freud'un de. ama yani hani diyelim ki er, ergenlik çağından itibaren artık hayatla baş edemeyeceğini şu ya da bu nedenle kavradığında hmm. gerçek ya da hayali tehlike ve tehditlerden varlığının parçalanıp kaybolacağına dair fantastik korkular nedeniyle dış dünyadan ilgiyi evet. çekip yine kendi varlığına dönmesi. Bu da sekonder narsizm hmm. Bu bir bencillik değil. Buradaki bir patoloji, marazi bir durum. Yani özetle sağlıklı bir kişilik gelişiminde bunun altını ben önemle çizmek istiyorum. Çünkü biraz kendine yatırım, kendi varlığına bedenine özen hmm. yani bir miktar belirli bir sevgi dolayısıyla bir libido yatırımı yani bir enerji yatırımının Olmaksızın ötekini sevmek, ötekiyle evet. olumlu bir ilişki kurmak demin senin de söylediğin gibi bence mümkün Doğru. değil. Bunun altı mutlaka çizilmeli. Doğru. Yani altruizm, elseverlik, başkalarına Hı -hı. dönük ilgi. Elseverlik diyoruz değil mi? E, e, bu boş, de. Ben, ben ha, tuttum güzel. mutlaka Mehmet Ali. Bu ya. Yani. Sever, elsever, elsever. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı. El ver, elini <gülüyor> seveyim. <gülüyor> <gülüyor> o türden Evet, Mehmet Ali de belki işin toplumsal, Yani şey, toplumsal, kültürel boyutunu belki. Şey. gelmeden önce benim kelimeyle bazı ha, problemlerim var. <gülüyor> Kelimenin bizatihi kendisiyim. Öyle mi? Evet. Cil ekinden mi? Hayır. Ben kelimesiyle. Ha, ben kelimesi. Şimdi biraz önce Kogito ergo sumu örtülü bir şekilde örnek verdin. Bu aşağı yukarı ister istemez mecburen bütün dünya dillerine fazla çevriliyor. Eksik değil de fazla çevriliyor. Ha, orada ben git konuyor. Ben konuyor. Halbuki Kogito yani düşünmek. Ama orada birinci tekil şahıs o. Ama. Yani fiilin birinci tekil şahıs hali. Olsun. O ben değil. Yani. O yani düşünüyorum. Değil, yani. Ay. Ben ay, yok onun. Ay. Ay. Şey mi değil yani. Şimdi sen öyle deme ya Türkçe Hayır. Yani başka şey. türlü söyleyemem. <gülüyor> yani muadil. Mua <gülüyor> Jö. şimdi şey de anladım dedin. Ama şimdi çok tehlikeli bir Ha yer, güzel. Yer Nerede yer değil. De tehlikeli? Sum. Sum var ya sonda. Ha, işte benim yani. İm. Ha. ha Onu başa da teşmin ederek Hı. böylesine bir şey yapıyorlar. Hı. Aslında düşünen nesne düşündüğünün farkına vardığını ifade etmek istiyor. Ama bu düşüncenin sadece düşünce eyleminin sadece kendine ait olduğunu da söylemek istemiyor. Hı. Yani düşünme insana ait bir şeydir demek istiyor. Yani Descartes'ı daha evet, derinlemesine evet. defalarca tabii, okumuşundur. Tabii, tabii, tabii, tabii. Okuduğun zaman hmm. bunun böyle olduğunu görüyorsun evet, yani Descartes... Orada bir ben şey adamdı. Ben yok orada. Orada ben hmm. yok. Sadece um var, um. Yani hmm. o fiilin çekim hali. Hmm. Şimdi <gülüyor> bu bütün bu kelimenin bütün tarihi boyunca, bütün gidişatı boyunca bu problemi yaşıyoruz. Yani İMP'le... Bu ile ilgili bir şey değil. Hayır. Be, bütün bütün dünya dilleri için hı, geçerli. Hı. Şimdi biraz önceki konuşmalarda ikiniz de e, yani Cengiz'in muhteşem açıklamaları. Kişi dedik. Şahıs dedik. Hı. Değil mi? Birey var. Bir de. Birey dedik. Hı. Bütün bunlar hepsi acaba benim içine giriyor mu? Yoksa benim çeşitli halleri mi? Hı. Ben bunlardan mı mürekkep? Yoksa ben bunların hı. dışında bir şey mi? Bunların e, muhassalası Şimdi bilemiyoruz. Ben çok karışık bir şey. Ben dediğim... Bir, self dediğimiz bir self şey var. Zaman, kendi, yani. kendi dediğim zaman de. neyi demiş oluyorum. Şimdi e, bunları ben düşünce malzemesi olarak veriyorum. Bu programda bunları mutlaka çözemeyeceğiz ama seyircilerimiz e, birazcık bunun üzerinde Doğru. temrin yapsınlar istiyorum. Çünkü temrin yapılması gereken bir şey. Doğru. Şimdi problem burada da bitmiyor. Ben dediğim zaman ben neyimi kastediyorum? Yani e, düşüncelerimi mi kastediyorum? Kendime biraz... Hmm. E, Cengiz onu yani beden e, vurgusunu ah, yaptı yani. Şimdi, şimdi o kadar da kalmıyor işte. Mesela Sartre'ın beni ile, e, bir e, doktorun beni aynı şey değil, olamaz. E, evet, Sartre evet. ben dediği zaman, başka Freud bir... ben dediği zaman başka şey diyor. E, tabii, tabii. Bir doktor, bir hekim ben dediği zaman başka şey söylüyor. Bir psikiyatr başka şey söylüyor, bir ürolog başka şey söylüyor. Şimdi ben sıradan bir yaratık olarak ben dediğim zaman bedenimi mi kastediyorum? Bedenimi mi kastediyorsam bedenimi ne kadar biliyorum? Hayatımda böbreklerimi hiç görmedim. İnşallah da görmem. Ee, midemi görmedim, bağırsaklarımı görmedim. Yani filmi çekilmiştir canım. Hayır onları da görmedim. Şimdi bunları bir doktor... E, mecbur kaldığım zaman benden çok daha iyi biliyor. Yani benim bir parça. Ama parçamı, ben sana bir şey değil mi? Sen yüzünü de görmedin aslında. Şuradan aşağısını görüyorsun. Evet, ben sırtını gör. Yüzümü de ters görüyorum. Yani, evet, Yüzü, onu da ters. Yani. Yüzümü de ters görüyorum. Üstelik iki boyutlu çok görüyorum. Yani. Üstelik evet. iki boyutlu görüyorum. İki boyutlu görüyorsun. Değil, değil mi? mi? Aynaya baktığım zaman hem ters görüyorum hem iki boyutlu görüyorum. Görüntüsünü görüyorsun. Gerçekten yüzünü göremezsin. Göremem, mümkün değil. Tabii. Yani şuradan aşağı. Şimdi ben dediğim zaman aslında muhayyel bir şeyden bahsediyorum. Evet doğru. E olsun yani. ben, ancak ben ancak seni bilebilirim. Onu da kısmi olarak bilebilirim. Hmm. Sen de beni bilirsin. Tamam mı? Ben kendi hmm. benimi bir e, kısmi olarak algılayabilirim. Sen beni benden daha iyi algılarsın. Elbette. Ben senin sırtını görüyorum. Sen kendi sırtını göremiyorsun. Ben yani. sırtımı kaşıyamıyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> Artık şeyler başladı. <gülüyor> <gülüyor> Eklem bozuk. Ha, yani şimdi... Böylesine problemli bir kelimeyle karşı karşıyayken bunun içeri... Ama bencil o kadar karmaşık bir dur, iş dur. değil ya. Sen çok abarttın yani. Ya Bencil ya işte. Yani. Hayır. Biz biliyoruz ne oldu. Ama şimdi bencil ben, yani. benden <gülüyor> ben, ben Bencil lafı, bencil lafı da açıklanması gereken bir şey. Ya bencil olmasak var olabilir miyiz? Cengiz onu bir Şimdi, miktar evet, evet, e, söyledi. Evet, evet, evet. Söyledi. Yani bencil olmadan var olabilir mi? Bunun bir ölçüsünün olması lazım. Evet, yani evet, bencilliğin ne noktadığını i̇şte, Ölçüyü ülke. kaçıranlara bencil diyoruz. Zaten. Hayır ama ölçüsü yani. verilmemiş ki bunun. Yani, yani standart değişmeyen bir ölçüsü yok. Yok, yok ama be, yani ben yani şey, ilişkilerde çıkıyor, kavga ya, ederken birbirimize insanlar ben vay bencil vay ama şimdi yani. yok o bu e, çocuğunu düşünmüyorsun hep kendini ama düşünüyorsun bu, sen bencil bir insan ortala söylenmiş laflar bunlar bunların ölçülebilir. ...değerlerinin olması lazım. Yok neden lazım canım? Bayağı e, ama <gülüyor> sen neden... de bu kadar yani pozitivist. <gülüyor> Hayır şimdi ben... <gülüyor> şey, bencil ölçer. Dur bir, dakika, <gülüyor> dur bir dakika. Ben, ben şimdi... Ben ölçer. Ben şimdi... E, ...şeye geçse... ...60 milyar lira, e, doları var diye... ...bencil mi diyeceğim? Bunu paylaşmıyor diye... ...bencil mi diyeceğim bu adama? Bill Gates'e. Veyahut da herhangi bir şeye... ...Walmart'ın sahiplerine... Walmart ee, toplam aile serveti 100-150 milyar dolar. Bunlara bencil mi diyeceğim? E, tabii bencil diyeceğim. Niye? Eğer paylaşmıyorsan, yardım Bu kapitalizmin yardım bir sonucu, etmiyorsa... sermaye birikimi. Böyle de bakabilirsin bu olaya. Yani bencilliğin ölçüsünü istiyorum Ahmet. Hani demiş ya, ya Nazım bana bencil mutluluğu resmini yapabilir misin diye. Bencillik nereden itibaren başlıyor? Bunu bana yani, söylebilir miyiz? O bağlama ki? göre değişiyor ya, ama ha. yani çok da bilim me meçhul bir şey değil ya. Sen getirip onu bunu... Tamam anlaşılmaz bir hale sokmaya çalışıyoruz. hissediyoruz. Yani. Hissediyoruz. E hissediyoruz tabii. Ama his, e, bir sürü şey. Yani değil. bir geçse bencil diyebilirim. Çünkü yardıma muhtaç insanlar Hayır, ediyor bir şey da. talep etmişse. Ediyor da. Ve o da vermiyorsa bu kadar parayı ne yapacaksın? Vay bencil bir, vay diyebilirim Bir yani. şeyin milli piyangodan adama 10 milyon lira ha, çıkıyor, Saklarlar Bütün <gülüyor> akrabalar, bütün Türkiye akrabası haline geliyor. Neden? Şimdi, çünkü adam bırak tadını çıkarsın. Ya önce bir oh desin bir benini yaşasın ondan sonra hmm. fazlasını verir. Şimdi bu bunlar... Ama tamamen kaparsan olmuyor. E, Allah Allah ona çıkmış. <gülüyor> yani ona çıkmış. Ne, o, evet. ha, ona ya Milli Piyango'dan Milli yani, Piyango'da 10 on milyon. Ona çık. Çıkan çıkmışsın. adam kaçıyorlar Sana söylemiyorlar. Senle niye paylaşsın? Paylaşmadığı zaman niye bencil olsun? Ben bunların açıklamasını istiyorum. Bu, kimse yani onun yani yakın Abi, çevresi Canım, Yakın dikkat. çevresine de vermeyebilir. Ya. Vermez, Yok, çok fazla tademeden tamam. sen, değil mi? Yani onu vermeyebilir, ebi yemeye yani. bile götürmeyebilir. Yani bu, bu onun bileceği bir iş. Bunun bencillik neresinde? Ben bunu anlamıyorum. Bunu bana Şu, şöyle, mesela ha. aile içerisinde diyelim ki baba belirli bir iaşesini eve getiriyor hmm. ve diyelim ki çocuklarıyla ve bütün aileye o gelirin, o gelirden temin ettiklerin dünya nimetlerini iyi kötü yaşlarına ve ihtiyaçlarına göre adil bir dağılımına izin veriyor ve bunu sağlıyorsa bu adama bir bencil baba denmez. Ya çocuk hastayken ama onu, içki içiyorsa mesela bütün bir parayı bir, kumara yatırıyorsa diz ilgis, yani. ilgisiz olabiliriz. İlgisiz. İlgisizliğin altında ve yani başkalarının ihtiyaçlarını. <gülüyor> çok duyarsız. güzel. İhtiyaç kavramı çok şimdi, güzel. Şimdi bu bencil, bencillik sadece ihtiyaç değil ihtiyaçların. Ihtiyaç. Kötü, kötü bir baba olduğu kesin de bunun. Bu bencillik bu, kavramı içinde kötü, düşünülecek bir şey mi acaba? Bu bencillik kavramı içinde düşündürecek şu. Diye, yani bencil de, yok yok. Önce, bencil hayır hayır. Kendi bu, bu ahlaksız bir adam. Kendi arzularını, e, ihtiyaçları da değil. Bak, arzularına her Hı. zaman öncelik tanıyan ve bu arzularını giderilmesinde kolay kolay bir sınır kolay kolay tanımayan, bir acıma, merhamet, fedakarlık gibi duygulardan pek nasibini almamış her durumda ...bir imkan doğduğunda bunu paylaşmak yerine hep kendine yontma, kendine Hı. dönük. Tamam. Bir fedakarlık bir şeyle belki konuşmayalım. Hayır bu güzel Dolayısıyla tanım. Dolayısıyla merhamet, tanım. fedakarlık, evet. katılım, empati gibi... tamam ...daha insani diyebileceğimiz birçok niteliği bencil güzel. dediğimiz insanda kolay kolay yani bulamayız. Yani bencillik aslında biraz bir matematik ifade olacak ama... ...seni yok eden, seni sıfır haline getiren giderek ya da, ya da artan bir şey ya, yani. Seni yok sayan. Mesela ha. ya benim olacaksın ya toprağın. İşte bu, bu da Tabii. bir bencillik. Bunun bu bencilliğin dik alası. Bir bu adı, adı, adı, seni, adı aşk falan değil. Yani hayır yani. seni Nasıl tamamen oluyor? bir nesne olarak ha, görüyor. Tabi. Ya benim olacaksın ya toprağın. Kaldı ki bu kendi yani kendi çocuklarına kendi yakınlarına bile yani bir, bir merhamet ve acıma duygu. Hayırı dokunlu. Duygu. Ya. Ya. Ha, hayır, yani, yani, yani bir psikopattır. Seni yok psikopat... sayan. Seni yok sayan çeşitli ölçüde ölçülerde yoksa yani giderek yoksa yani hat safada da ya yardım sıfırlayan. etmeyen anlamında da yani. Hayır, bakıyorsun yardım... birisi birisini bıçaklıyor değil mi genellikle biz eyvah kaçarız filan yani Ama orada nasıl bunu kurtarabilirim hani bizde çok fazla bu tip şeyler oluyor şiddet uygulamaları yani o o insana yardım etmek veya denize düşmüş çırpınıyor boğulacak sen de yüzme biliyorsan ya benim şimdi vaktim mi var Şimdi Veya mi? arabada işte trafik kazasında bu görmezden gelip en güzel şey ne bu musun? başka psikolojik mekanizmalar Ahmet. şimdi ben mesela yüzme biliyorum tamam ama bir adam nasıl kurtarılır bilmiyorum ya ben de onunla beraber boğulabilirim korkabilirim bu bencillik değil ki bu biraz ekstrem bir örnek evet ya. yani ama şöyle bir şey diyebilir miyiz mesela bir ihtiyacı karşılamak üzere bir em bir metanın satılışında bir kuyruk var. Ha öne Sence, geçen yaratık. Ha. Ah, tamam. Bu, bu tipik Sadece benziyor. buna terbiyesizlik ada ada eksikliği mi denir? Hayır bu ada maşeret eksikliği dışa dura. Ama altta onu e, o trafikte da, çok görüyoruz ya trafikte e, yani, de bencillerini. Tabii yani Böyle. sanki o yol onun için yapılmış. E, yol yani, için. Bir, bir <gülüyor> anda, Paylaşmayı e, çok güzel. Hele şeyden gidenler emniyet şeridinden evet. gidenler. <gülüyor> yani do, dolayısıyla bu bencilliğin. Yani bunlar hani toler edilebilir, daha gündelik hayatın içerisinde... Hafifi var, ağrı olsa, var. Tabii tabii. Yani bencilliğin tanımlanması çok zor değil. Sağduyu kanıtı yani. Birçok insan bir insana, birden fazla insan bir insana bu çok bencil, çok egoist diyorsa, eh bunun epey sağlam Ama dayanakları var. Ama bilgi alanında da olduğunu düşünüyorsun. Kendi, kendi bilgisinin... bilgisinin... E, diğerlerinden daha üstün olduğunu düşünen. Işte, yani ama o bencillik hakikati bildi. Ben de onu. O da böyle bir ben merkezcilik. Kibir, yani kibir o değil. kibir. Ama ben merkezci olan ama ben, ben bilirim hani ben, ben yapabilirim. Tabii, ama tabii. kibir işte o. Evet. kibir. Yani Gurursuzluk da pek hoş bir şey değil. Kendi evet. benliğini, kendi varlığını evet. yok edercesine silme davranışı. Hani bir züht hayatı ya da Hı -hı. bir asketik bir hayatı kastetmiyorsak böyle bir inanç sisteminin içinde değilse bu da çok fazla makbul bir şey değil. Evet, yani ben, beni olmayış. işte. Yani ben şöyle bir hastamdan, yani isim verme anlamında değildir. De şöyle bir psikolojiden söz etmek istiyorum. Yani neredeyse varlığından ötürü, varoluşundan varlığından ötürü başkalarından özür diler cesare. <gülüyor> Yani varlığında size rahatsız ediyor. <gülüyor> Ama kripto bencillik. İda bencillik bu bir hayır, bu, bu tam bir bir bencillik. O. o çaktırmadan, hani çok fazla nazik olan e, şeyler. Devamlı kapa insanlar gibi bir şey. Kendinden bu, bahsettiriyor devamlı düşünsene <gülüyor> yani. Evet o o kötü bir şey abi. Hayır, yani fazla, yani benli. Varlığını benliğini Hı. silme yani bu mistik birçok tasavvuf. Ya o, o tasar bence diyor. bir erdem olabilir. Yani o ayrı sahip. bir şey. Yani mahviyet tasavvufta önemli ha. bir şey. Yani egoyu yok etme. Selfless yani, yani evet. kendi benliğini, kendi, buradaki mesela işte selfie kullanıyoruz işte buyur. Hı. Kendi Önce ego Hı. değil, yani bütün kişiliğinin çekirdeği adeta, bütün kişiliğimizin yönlerinin bağlı olduğu temel çekirdek. Ya ben selfie tarif etmek gerekirse hep soğanın cücüğü gibi tarif Hı. ederim. Çünkü kişilik de böyle katmanlar halinde tanımlanabilir. Ego biraz bu dış katmanlarla dıştan görünebilen, bizim tutum ve davranışlarımızı yönlendiren bir parçamız, kişiliğimizin bir parçası. Ama bir de varlığımızın adeta özü gibi bir kavramdan söz edeceksek, bunlar soyut kavramlar. O da kendilik, self. Evet. Gerçi evet. o da yine ego ile bağlantılı ama selfness, yani... selfness. Yani şey bencil olmayış. Hmm. Hayır, kendi var benliğini silercesine. Yani ama bu demin ki anlattığım patolojik yani o çok ağır depresif, yani depresif karakterde benim O muhtemelen şey, suçluluk duygularıyla filan ilgili olan biliyorsun. talep etmeye hmm. bir başka hmm. insanların görüş alanında peki bencillikle ben merkezcilik arasında hmm. ne fark var? Yani bir saattir konuşuyoruz. Hmm. Ben bencil hep kavandı bir yandan da hmm. göndürüyorum. Bencille ben, ben merkezcili arasındaki farkı ben bulamadım der şimdiye kadar. Şimdi ben merkezcilikte biraz daha şahs için soruyorum ama tamam, bak, mesela tamam. büyük için... Mesela bir ülke... Bir, o ben merkezcilik dünyayı kavrayışla ilgili bir şey. Yani. E yürü. Yani siyasetçiler için onu diyor. Yani ben merkezci bir siyasetçi. Benim dediğim yani doğru. Yani biz merkezci de olabilir. Yani benim partimin dediği doğru. İşte benim e, ırkımın dediği doğru. Benim sülalemin dediği, benim takımımın Heh. Ama üstünlüğünü... ben kişilerden bahsediyorum. Bir tek kişi ben merkezci ise onun bencil olmasından ayıran... Çok, Nokta büyük, ne? çok büyük bir fark yok bence. Yani öbürüsü biraz daha soyut bir tutum. Yani dünyayı anlama, kavrama, başka insanlarla daha kurulan ilişkiler... bir şey olsa gerek. Bencillikte daha ihtiyaç ve dürtü... Dürtüyle ilgili. Dürtülerini Hadi. önceleme, her zaman onu biraz erteleme. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sosyal bir varlık olarak ve sosyal açıdan saygın ve kabul edilebilir, sevilebilir, takdir edilebilir olmam için bu da yine bir bencilci hesap olabilir ama hı hmm. hı ben başkalarının varlığını ve onların haklarına da ihlal etmemeliyim. Onların da ihtiyaçlarını gözeterek yine de kendi ihtiyaçlarımı da ihmal etmeden... Ya o anlaşılabilir saymadan, bir şey. Bana çok şey gelmiyor. uygunluk yani böyle bir şey. Evet, tabii canım. şey yani Ama, bak bir, bütün... Ama ben merkezci dediğimizde, yani insanoğlu kardeşim şöyle bir durumda şöyle davranır. Peki bunu nereden biliyoruz? E ben öyle evet, davranırım. Tabii. O kendini Mesela insan zannediyor. Insanı kendisi... Bu entrospeksiyon işte. Yani kendimi öbürünün yerine koyarak yaptım şey bu ama bu bu hani ben çünkü böyle hissediyorum böyle durumda böyle düşünürüm ve böyle davranırım dediğin bütün insanlar böyle davranır evet, herkes işte. insan. kendini Anladım. insanlığın yerine ikame insanlığın ha, yerine ha, ha, şimdi fakat yani, bütün akıllı insanlar böyle düşünür ben akıllıyım böyle şur hala başta işaret ettiğim problemi hala ben çözüldüğünü düşünmüyorum şimdi ben beni tanımıyorum yani bir kısmı tanıyorum ben, Peki sen tanıdığım bir şey söyle bana. Beni, ben dedi, beni değil, tanımıyor. Değil. Neyi tanıyorsun? Ama ben beni bir inşa şey... ediyorum, daha kötüsünü yapıyorum. Peki inşa etmediğim bir şey söyle. İnşa etmediğim bir şey söyle. Çok güzel Ahmet. Bugün vallahi sen nereden kalktın? <gülüyor> <gülüyor> zor zor zordu. İnşa etmediğim. Hep inşa algılamak. Inşa doğru etmek doğru, demek söylüyorsun zaten. Yani bir... doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Ama beni hakikaten yani e, fena halde cahili olduğum bir şeyi tamamen hmm. biliyormuşum gibi davranarak... Hatta herhalde ben bir şeydir ya, bir... bir, bir Uyduruk bir şey. Uyduruk bir yani, şey. Fiksiyon yani. Fiktif bir şey. Fiktif, fiktif bir, şey. Fiktif. Olmayan bir tabii şey. Tabii. şey. Olmayan bir şey. Tabii Olmayan tabii bir şey. Olmayan bir şey. Hani gösteremiyorsun, bu diye bir şey gösteriyorsun. Ya sen mi? nesin dediğin zaman beyin misin, kalp misin, böbrek tabii. misin? Bunu da söyleyemez. Muhasallası Ama aynı de. şey İstanbul'u da gösteremez. İstanbul bir, neresi? Bir, bir de arkadaşlar Beyoğlu abi. Bir, bir de arkadaşlar. <gülüyor> i̇şte yani burası diyemiyoruz. Yani, yani orada da. Hayır, hayır bir soyutlama ve bir kavram. Soyutlama ya. Yani. Gayet açık tabii. Şöyle yani ben bir birey olarak nasıl hissediyorum? Hangi so yani bir takım diyelim ki e Kayguyu yandıracak, endişe verici, tehdit ya da tehlike karşısında bunları nasıl algılıyor? Ama bir onları, durumu nasıl bir bütünlüğüm var? Canım. Onlar, bütünlüğüm var. onlar instinct, ama, ama onlar hayır, hayır, hayır, Yani şöyle. o karşısında hayır refleks değil, demiyor. O... Yok hayır, yok, hayır, yok hayat, bir dakika, bir dakika, bir dakika. şey duruşu olarak hayat. Şimdi mesela şöyle bir laf var, ego savunma ve mekanizmaları diyoruz. Hmm yani buna bastırma, inkar, yansıtma bir sürü, 15-20 ay yakın sayılmış. Bunların birçoğu da bilinç dışı hakikaten farkında bile olmadan otomatik olarak işleyen ama refleks anlamda değil. Yani ben, ben de kaygı uyandıran bir durumda kaygı, endişe, yani nedeni belli olmayan, belirsiz bir korku, nahoş, tatsız bir yaşantı. Böyle bir durumu hissetme, hisseden bütün organizmamın, varlığımın, bir parçası var ki bu tehlikeyi seziyor algılıyor. Gayet tabii beyinle. Onda hmm. hiç zihin ve beyinsiz ama or, diğer organlarına da etki ediyor tabii. Miden tabii. ağrıyor, bilmem ne oluyor, bir şeyler tamam. oluyor i̇şte yani. işte o kaygıyı giderebilmek, önleyebilmek üzere bir savunma mekanizması harekete geçiriyor. Kişiliğimizin bir parçası. İşte o bencillik i̇şte değil o. o ben ego. merkezci olmak da değil. Hayır, Anladın, ey, beni anlıyor musun? Egoyu anlatmak istiyorum. İşte ben ben yani ha. bu bu bu, bu tip işlemleri yürüten bir yürütme erkinin ne dair soyut bir kavram ego. tabii tabii. tabii. Haca buradaki için ben kimseye. böyle bir şey. Benlik dediğimizde işte bu işlevin, bu egonun ya gelişmemişliğinde ya aşırı dürtüsel, bencil, hemen dürtüsel bir an önce doyurma. Yani mesela bebeğin acıktığı zaman zırlaması ve mutlaka acısını, zırabını Doğuran faktörün elimine edilmesini istemesi. Yani ya altını ıslatmıştır ya karnı acıtmıştır. Değil evet. mi? Evet. Çocuk ve hiçbir biçimde beklemeye, ertelemeye gücü de yetmediği için bas bas bağırdığı zaman biz ona bencil diyor muyuz? Yok canım. Çok doğal değil Ay, mi? Tabii, tabii ya. Canım. Peki kime bencil diyoruz? Yetişkin, Hakkı erteleme. Olmayan... Hayır hayır. Bazı tamam. Bazı Hakkı arzu... olmadığını talep edene bencil güzel, diyoruz. Güzel. Hayır şunu demeye çalışıyorum. Tabii. Yani bazı arzularını Erteleme, kanal değiştirme, alan değiştirme gücünü değil mi? gelişmemiş, adeta bir bebek gibi tutturan ve ben istiyorum ve bir an önce olmalı. Ama haklı değil, şekilde hakkı de... değil. Peki ben olayım, i̇şte yani ben olsaydım bir... böyle yapardım demek bencillik mi? Bak şimdi bir dakika. Yani, yani yanlış davrandım, hayır, ben olsaydım hayır, böyle hayır, yapardım. Hayır hayır o bencillik değil, diyor. o bir açıklama. Şimdi Cengiz, Cengiz <gülüyor> senin söylediğinde çocuğun talebi haklı bir talep. Tamam. Fakat bencilin talebi haksız bir talep. Ha, işte, hani i̇şte ne o haksızlıkla hakkı, yani, hakkı değil mi? Hayır, hayır hakkı yetişkin. Sıra geçiyor. Yani. Hakkın değil. Öne geçemezsin. Nerede kuyrukta Neredeyse. Ama şöyle bir gerekçe gösteriyorsa benim çok acele işim var, acilde. Birisi ameliyat olacak. O, o zaman izin al. izin al. İzin alması lazım. Yani. Rıza, rıza. Tabi Orada rızayı. Ve başkalarının varlığı saygısızlık var. yani, yani mücbir bir sebepten ötürü... Tabii insanlar ona vereceklerdir Buyurun, sıralarını. Yani. Şimdi benle kim arasında da... ilişki olduğunu fark ediyoruz değil mi? Benim kim olduğumu biliyor musun? Hmm. Ha, çok hoş. Çok <gülüyor> Şimdi hoş. benim yani, kim yani. olduğumu biliyor musun... Dediğim zaman kim? Kim sorusunun cevabı nasıl olabilir? Kim? O... Yani ben toplumda çok üstün ha, bir konumdayım. Ha, toplumsal tamam. konumdayım. Kim, kim diye sorduğun zaman onun identitesini soruyorsun aslında. Tabii, yani kimliğini, kimliğini. Kimliğini soruyorsun. Benle kim arasındaki ilişki tabii identiter tabii. bir ilişki aslında. Yani onun ha, e, gayet tabii zaten identite kavramı gene psikanalitik bir şey olacak ama ego identitesi diye kullanılır. Tabii. Kendi tabii. başına identite olmaz. Ha. Yani bizim kimlik kartımızı göstermemiz o ayrı bir şey ama ben yapıp etmelerimle bir süreklilik, tutarlılık gösteren bir varlığım duygusu egoda yaşanıyor işte. Ama şimdi yine benliğin bir fonksiyonu. Bak şimdi burada başka, bir derdimi, de başka, bir fonksiyon. burada başka bir derdimiz daha var. Ben dediğimiz zaman aslında kim sorusunun cevabını ha, vererek da beni da, açıklıyoruz. Evet, evet, evet doğru. Bir, biraz önce Hı. o hani indirdiğim çok güzel bir şekilde indirdiğimiz soyut ben var ya o değil. Aslında son derece somut. Tabii. Toplumun içinde. Toplumun içinde aidiyetimi yani. Toplum aidiyetimi, yani, mensubiyetimi, özlemlerimi. Ha o artık daha örtük ama en azından. Yani ulaş... tabii yani, o benim o gerçekçi olduğumu... de olmayabilir. Kendine göre tabii. bir ben uydurmuşumdur. At, atfedilmiş. Yani, o be, atfedilmiş, atfedilmiş. Tabii canım. hepsi atfedilmiş. O ben. Aslında bir kimlik beni. Evet doğru. Yok canım belli bir makamı vardır atfedilme. Ama ki. o da kimlik onu kimliğine koyuyor ve emekli Tabii. oluyor. Emekli Genel Müdür diye yazıyor. Ya, ya emekli genel müdür diye yazılır mı kardeşim ya? Emekli Yani ben orada saygınlık kazanmak <gülüyor> çok için çok <yazacağım. gülüyor> <gülüyor> emekli genel müdür. <gülüyor> aslında aslına bakarsan bizim yani. de unvanlarımız hepimiz e? bir tek e, aslında onların e. yazılmaması lazım. Kadro kadro onlar. Yani o kadro, kadro bitti miydi? Oyunlandı o, ama insanlar orası. kadro yekürküme şeyi ama, var yani. Kadro öylece şey. biz mezar taşımıza da profesör doktor yazdıracak mıyız diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yazdırırlar mı diyor? Çok komik bir şey. Hayır var mı hiç? Çok var şey. tabii canım. ama şimdi, hadi canım tabii mezar taşında profesör doktor mühendis makam var mı tabii var, muhtar, muhtar bilmem baş öğretmen ha, müdür muavini evet. şef banka şefi filan ya var şimdi, yani şimdi <gülüyor> şimdi demek ki, demek ki ben <gülüyor> müdür muavinliyim o zaman <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama bu çok, ama bina gibi, yani. binazım bina ben. Bina de... <gülüyor> ya bu çok doğal, böyle yaşıyorsun. Hayır, toplumda. doğal değil. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu ya, bizde varsa. Ya kendi dünyanın en yakışıklısı benim diyen birini düşünsene. Ya dünyanın... Yani dünyanın en yakışıklısı kendini öyle zannediyor. Dünyanın en yakışıklısı benim diyen bir adama ben kızmam da. Neden? E niye kızayım ya? Neden? Yanlış var, mı diyorsun? Varsa salak edin Öyle <gülüyor> salseti herde. <ya> <gülüyor> Dünyanın... Bir de izin vermeliyiz. Hayır, yani. dünyanın... Öyle sansın yoksa evet. ölebilir. Yani o psikolojik <gülüyor> şey. Yani burada burada yani. bir bencillikle grandiyozite arasında bir şey ha. var. Grandiyozite dediğin Tehlike zaman o. kibiri mi kastediyorsun sen? Büyüklenme. Büyüklenme, Büyüklenme. Büyüklenme. Büyüklenme ama kibir tabii. Kibir, tabi. Tabi. Ama yani tabi, tabi. tabi. kibir, kibir değil mi? Ama kibir ama tabii canım yani Hitler'inden, Napolyon'undan tut da pek çok. E bazen büyük... hak etmiş olabilir ya büyüklenmeyi. Büyük işler yapanın büyüklenmeye ihtiyacı olmaz ama yani bazılarına yakışıyor ya kendini övüyor oh ne güzel övüyor diyorsun yani <gülüyor> değil mi bazen bazılarının kendini övmesi beni hoşuma gider hak yani, etmiştir çünkü rahatsız olmam yani onun büyük, büyüklenmesinden hayır övme adı üstünde bu pek aslında büyüklenme değildir kendini anlatıyordur diyorsun. Hayır o o, Hayır, o, o, o, o değil, değil ki o, o. övmeni övün. her zaman negatif. A, bir abartı, şey var. vardır, abartı vardır, övmede abartı vardır. kendini anlatıyor. Ha, yani ha, kendini anlatıyor. Gereksiz anladın yere, anladın. yere evet. abart, yani gereksiz yere evet. aşırı bak işte kendisiyle meşgul, egosantrik ya da egoist. ister ha. istemez ilgisi kendisiyle meşgul olduğu Fazlılıyor. için. Hadi kendini anlat dediğinde de övgü ve abartılı çünkü altında grandiyöz ihtiyaçları var. Yani beğenilme ve övülmeye doymadığı için sürekli bencilimle Neden doymuyor bu, beğenilmeye? Yani muhtemelen, onda eksik olan ne? Muhtemelen hak ettiği özellikle bir üç yaş arasındaki erken çocuklukta yeteri kadar sevgi hmm. alıp almamayla çok ilgili. Bir de kendinde eksiklik görüyordur aşırı... kesinlikle o. Kesinlikle bir, bir yerinde bir eksiklik görüyor. o. Onu söylüyor ya. <gülüyor> Sen onu mu söylüyorsun? <gülüyor> Dinlemiyorsun ki. <gülüyor> <Ay, gülüyor> i̇ki ya. iki türlü de olabilir bu. Ya çok aşırı mesleğe, yani çok aşırı doyurulmuştur bu sevilme ihtiyacı. Yani. yani gereğinden fazla. O ne gibi? eminsin? <gülüyor>